akrabayla ilişkiyi kuparmamak. Bu da şer'i terim olarak adı nedir? Sıla-i Rahim. Bunu Türkçe'de de kullanıyoruz. Sıla-i Rahim yapıyorum. sıla nedir? Sıla. Sile. Nedir sile? Bağ. Bağ. Bağ. Rahim nedir? Rahim ananın rahnı. Rahim nedir? Kadının rahmi. Kadın rahminden ne olur? Çocuk olur. Kadın çocuk anasının rahminden çıkar. O rahim nedir? Yani yuvası. O yuva nedir? O orada kadın Allah Teala ruhunu vermiş. Ana babaydan oradan hasıl olmuş çocuk. Burada nedir? Kan bağı yani. Çocuk kanıyla kime bağlanıyor? Anaya bağlanıyor ananın kanından alıyor. Kimin menisinden geliyor? Babanın menisinden. Yani ana baba babanın özünden, kanından, ananın kanından çocuk ortaya çıkıyor. İşte bu sıla ihindir. Şimdi sıla ihinin tanımı, tarifi nedir? Sıla ihim akrabaya, nereden çıkarttık akrabaya bak kuparmamak. Akraba nedir? Ana baba tarafı Ana terefi neden? Çünkü ananın kanından gelmişse o zaman ana da babasının, anasının terfine neyden? Kanla bağlıdır. Baba da ananın terefine, terefine anasının, babasının terefine kanla bağlıdır. Onun için bir Müslüman kul için ister yükselsin ister azalsın ana tarafından, baba tarafından ne olur? Sılah-ı rahmi vaciptir. Sılah-ı rahim demek budur yükselsin azalsın ne demektir? Yani babam, babamın babası dedem, dedemin babası ne kadar yükseldikçe bunlar benim sıra-i rahmım kadar gidiyor. Yem de e, babamın e, kardeşlerim yem yani babamın kardeşleri yani kar babamın kardeşleri amcalerim oluyor. Onun oğulları. Yani de anamın dede de babası dedesi. Yani de ondan iner aşağıya kadar torunu. Ha? Bu böyle aşağıya kadar bu sıla ileh'dir. Ana tarafından, baba tarafından. Bu sıla ileh'dir. Sıla Sıleyrahim ileh' dedik nedir anlamı? Bu akraba. Türkçede buna akraba diyoruz. Arap Türk akraba kelimesi de Arapça bir kelimedir. Akriba yani yakın bize bunlar neyle yakındılar? Kandan yakındılar. Bazen insana konşusu amcasından daha yakındır. Amcayı senede bir sefer göremezsin, konşulüğü günde görüyorsun. Ama bu arkadaşlık, konşuluk hakkı tarafından yakındır. Ama kan bağı nedir? En yakın nereden olur? Dedik baba ana tarafının yakın çıkışı, yani de inişi hışı mesela babası, dedesi böyle inişi de onun torunu böyle herkese gidiyor. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi sılay rahim lazım Akraba Akrabadır bunlar. Bunlardan biz emrolunmuşuz. Ne yapmak lazım? Bunlara iyi geçinmek lazım. İyi geçinmek lazım. Sılay rahim nedir? Şer'en hükmü nedir? Vaciptir bir her musulmanın üzerine sıleyi rahim nedir? Vaciptir. Sıleyi rahmi yapmak, yerine getirmek vaciptir. getirmezse büyük günah işler. Büyük günahlar işler. İsrar etse Allah kurusun bu insanı çok büyük daha kötü feleketlere götürün. Sıleyi rahmi yapmak bir musulmanın üzerine vaciptir. Sıleyi rahim nedir? Bu akrabalarla iyi geçinmektir. Onları Herde hatırlamaktır. Olarak her göstermektir. herlen ilgilenmektir. Kötülük götürmemektir. Kötülükten uzak tutmaktır bunlar. Bu nedir? sıla Bunun üzerine hükmü nedir dedik? Hükmü bu vaciptir. Her müslümanın üzerine sıla-i yapması nedir? Vaciptir. Eydir sıla vacip olması ne üzerine oluyor? Bunun da dereceleri var. Öncelik ile gelir. de bu öncelik hakkında bir kaide kurmuşlar. El akrabun aula bil maruf. Maruf nedir? En güzel şekilde devrenmek, sıla-i rahimde bir maruftur. Münker nedir? Kötü. Maruf güzel. En güzel şekilde devrenmek. Akrabun nedir? En yakınlar. Akrabalardan en yakınlardan başlar. Yani şimdi benim babam var, amcam var. Dayım var. En yakını bana kimdir? Süleyra Him'de babamdır. Sonra amcam dayım gelir. Önce babam gelir. Kardeşim var, amcamın oğlu var. Ben istiyorum, bunların birisine yardım edeyim. Hangisine yardım ederim? İlk önce kardeşime yardım ederim. Çünkü bu derece derece basamak basamak gidiyor. Neden? Çünkü İslam dedir. nedir? İslam dini ee, e, toplumsal bir dindir. İslam dini toplumsal bir din olduğu için bu de, bu toplumun dinamitini kurmak için ne lazım? Bunu kuruyan meseleleri, destekleyen meseleleri zenginleştirmek lazım. Bu toplumun zenginliğini, birbirine bağlı, bağlığını bağlılığını bir parça olmasını, para olmasını, bu toplum bir yumruk gibi çalışmasını İslam bir toplumun ne saklar? Bir sürü Allah Teala sebepler vermiş. Bu sebeplerden de bilsin nedir? Sıla-i rahimdir. Sıla-i de o kadar önemli sebeptir. Şimdi delillerine geliriz. İnsan oğlu yani diğer bütün işimi bırakırım ben sıla-i rahimle uğraşırım. O kadar önemlidir sıla-i rahim. Neden? Çünkü dedik ki İslam devletini ayakta tutan sebeplerden birisidir. İslam devletini kim ayakta tutar? İnsanlar. İnsanları kim ayakta tutar toplumu? Bu sebepler. Çünkü herkes şey silah-ı rahim yapması lazım. silah rahim yaptığında o toplum ayakta durar. Kepsi birbirine bağlanır. silah rahmin rahimin hükmü nedir? nedir? Vaciptir. Vacip olması için insan en yakına bakar, ondan sonra ona bakar, ondan sonra ona bakar Dereceye göre önce yakından başlarsın. Sen kendi kardeşini tercih etmişsin gidip amcanın oğluna sadaka yapıyorsun. Olmaz. Amcanın oğlunun kardeşi var daha yakını var onlar ona sadaka yaparlar. Her şey kendi yakınına yapacak bunlar dolduktan sonra o öbürsüne yapacak. Ha, hepsini bir arada yapıyorsan o başka bir nimettir. O da her çeşe nesip olmaz. Bunu bir Musulman yapması lazım. sıla o kadar önemlidir. Bunları bilmesi lazım bir Musulman. Bir muvahhid Musulman. Allah ve Resulüne inanan, ahiret gününe inanan Müslüman bunu yapması lazım. Bir de bunun fıkhını bilmesi lazım. Nasıl siley Rahim yapacak? Nerede yapacak? Bunun fazileti nedir? Bunu bilecek ki, hatta ne olsun? Allah rızasını elde etsin. Allah rızasını elde eden ne olur? Cennet-ü Aleyha. Son mekanı cennet-in ne'im olur. He? Sılay-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki erşe sarılmış. Erşe sarılmış. allah Rahman'ın erşine sarılmış. Sılay-ı Orada dua ediyor Sılay-ı Rahim. Dua ediyor Allah'a yüksek sesle. Ya Rabbi diyor. Beni Yerine getiren, he? görevini yapan benimle onu cennetine götür. Yapmayanı onu cezasını ver. O kadar önemlidir. Sıla-i Rahim, Kur'an nasıl şefaat ettiler, kıyamet gününde insan için, oruç şefaat ettiler amellerden, Sıla-i Rahim de öyle bir önemli bir meseledir. Şimdi ayetlere gelirken Sıla-i Rahim'in önemi biz anlamadıkça sılayı rahimin önemini sılayı rahimi yerine getirmez. Önemini anlayalım, ondan sonra ne yapalım? Yerine getirelim. Şimdi Bakara şurasında 83 ayetinde ne diyor? Ve iz aheznâ mîsâka benî İsraîle. İsrail'den ne aldık? Mîsâk. Onlardan söz aldık. Ne söz aldık? Lâ ta'budûne illallah. Allah'tan başkaya kimseye ibadet etmiyesiniz. Nerede alındı bunlardan misak? Böyle kolay mı misak ben İsrail'den almak? Değil. Allah Teala onları öyle öldürdü, diriltirdi bu kadar işkence verdi hala yan çeviriyordular. Hatta Tur Dağı'nı kaldırdı üzerlerine. Dağ kocaman dağ yerinden kalktı durdu başlarında. Yani Allah dedi bu dağ düşer üzerinize yani Allah'ın yolunda gidersiniz. O zaman gideriz dediler. Kork altında. Ama Ümmet-i Muhammed Resulullah'ı görmeden onun matemat peşine gidiyor. Bak ne kadar Ümmet-i Muhammed'den diğer ümmetlerin farkı var. Onun için biz Ümmet-i Muhammed olarak cennetin üçte içisiyiz elhamdülillah. Bu da bir müjdedir. Evet. En la illallah Allah'tan başkaya bu nedir? Allah Teala misak kalıyor bunlara. Söz alıyor. Bunları yapacaksınız. Yaptıkları söz aldığı meseleler nedir? Allah'tan başka ibadet etmeyeceksiniz. Sonra ne demesi lazım? İşte şirk koşmayacaksınız, yemin yani küfretmeyeceksiniz. Allah Teala bunları zikretmiyor. Bakın ne kadar korkunç bir şey zikrediyor. Daha önemli demek için. Yerine göre önemli. Ne diyor? Ve bil valideyn ihsana. Ana babanıza İyi geçin. Bak Allah'a şükür koşmayın. Ana babanıza iyi geçin. Bunu geçen ders biz açıkladık bu ayette. Ondan sonra ne diyor? Bitiyor mu ana babanıza? Bitmiyor. Ama tamam ben ana babama iyi geçiriyorum. Bitmiyor. Ne diyor Allah Teala? Vezil <gülüyor> kurba. Kurba nedir dedik? Akraba. Akrabaları da iyi geçin. Amcan, dayın, dayının oğlu, deden, dedenin kardeşi ve hakazan. Bunlar hepsi sırayı rahimdir. Sonra bitiyor mu? Bitmiyor. Ben bütün aileme iyi geçindim. Yetti mi sıla-i yetmiyor. Ne diyor? Vel yetama. Yetimler var. Kimsesizdir. Onlar sen onlara akrabalığını almasan kim alır onların akrabalarına. Zaten yetimdir, kimsesizdir. O zaman bütün yetim senin akrabandır. Allah'ın emriyle. Çünkü yetim kimsesizdir. Kimsesizlerin kimsesizliği kim olacak? E bir muahid Müslüman olur. Hayatın lezzetine bak ya. Bir de bitti mi bitmedi diyor. Vel mesakine, Miskin. Miskin nedir? Bak bir fakir var bir miskin var. Fakir nedir yemek bulmaz. Ne bulsa o günde onu yer ondan sonra bitti bulmaz. Bekler kimse bir şey. Miskin nedir? Miskin yemeği var. Ama öğle yiyorsa akşam yemeği yoktur. Günde bir vecbe. Bir, bir fasıl var. Bu ne miskin diyorlar. Yani parası var ama parası 24 saatine yetmiyor. Fakirden bir derece üsküktür. Miskinlere ne diyorsunuz yaptım. Ben mahallemde, apartmanımda bir tane miskin var, fakir var. E ben doyurun üç fasıl yemek yiyoruz, elbisemizle gürüyoruz, kelimemizle kilim, yakıyoruz, yanında keliferimizi yakıyoruz. E apartmanda, bodrum katta benim bir konşum var oturmuş, bir sefer yiyor, iki sefer yemek bulmuyor, çömür bulmuyor. Olur mu bu? Bir mümine yakışır mı? Adalet sağlanır mı? Sağlanmaz. Ne olacak? Ha? Ne yapacak burada? Bunları da akrabalarını alırsın. Akrabalarını aldın ne olur? Ha? Akrabalarına bakmak dedik süreyi rahim muaciptir. O zaman bunlar da vücubete girdi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bizden değil birdene tok yatar konşusu acdır. Al işte seni din nedir dedik. Din birbirine geçmiş, dişli gibi, birbirini tamamlar. Ama sen dinlen bir hadisten yola çıkmak olmaz. Onun için ehlü Sünnet'in bir metodundan nedir? Bir meselede hüküm, bir hadis, bir ayet ki hadis, ki ayetten verilmez. Bir meselede bütün hadisler, deliller toparlanır, ayetler, hadisler, alimlerin sözleri oradan hüküm çıkar. Bu da bir ehlü Sünnet'in özelliğidir. Başka bir fırkada yoktur. Bu da nedir? Zenginlıktır. Bunun yüzünden bu türlü kaidelerimizin yüzünden 1400 senedir elhamdülillah ayakta duruyoruz. Evet ayete gelelim. Çok leziz bir ayettir. Bitiyor mu? Bitmiyor. وَقُولُوا لِنَّاسِ Husna. Allahu Ekber Tavsiye bak beni İsrail'e tavsiye olan bize de olmuş. Çünkü dinimiz bir meseleyi desteklese onların hükmü bizim hükmümüz geçerlidir. Ama bizde yokuysa olan hükmü bizim için geçerli değil. Bu müşterektir Hazreti Adam'dan Muhammed aleyhissalatu Vesselam'a kadar. Bütün enbiyeler aynen konuda geldi. Bitti mi miskinlere de baktık, yetimlere de baktık. Bitti mi? Bitmedi diyor. İnsanlara en güzel şekilde ne yapın? Konuşun. Yani sözünüz davat yapıyorsan, he? eylik yapıyorsan, Konuşuyorsan ne yapacaksın en güzel şekilde yaparsın. Bu tavsiye devam ediyor tabi. Bu tavsiyeler dersimizle ilgili değil. Hızlı geçelim o zaman. Namazı ikamet edin. Bütün Hazret Adem'den Hazret Muhammed'e kadar namaz vaciptir. Zekatı da verin. Zekat nedir? Malının zekatı çıkar. O da demek ki bütün dinlerde var. Sonra tevelleytum illa qalil. Ben İsrail diyor ki, ahlimiz sizden aldıktan sonra ne yaptınız? Yentsizdiniz. İlla <gülüyor> qalile çok azınız çizmedi diyor. Ki Ben İsrail bilirsin Hazreti Musa'yı yani iyi yapmadıkları kalmadı Hazreti Musa'ya. Sonra <gülüyor> illa qalilen minku ve entum mu'ridu. bir çokunuz ne yaptı? İraz etti. Üst çevirdi. Bu ayette, Bakara 83. ayette ne önemi çıkıyor? Neyin önemi çıkıyor? Bak, Beni İsrail'den misak alınmış. O kadar önemli. Çinci ayet, Bakara 177'de لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Bir, iyilik değil ki sağa sola dönüp yani namaz Burada sağ sol namaz kılmak. Sadece bu değil. yani yüzünü çeviriyorsun Mekke'ye, yeniden Beyt-i Mekdis. Diyor ki وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اَمَنَا بِاللَّهِ Yani burada aslında da mesele nedir? Mesele şekliyet değil. Adam var bir biliyoruz biliyoruz. çeşit bizimle bunu şey yapar. Ya diğer adam var sakalı göbeğine kaderdir işte haram diyor. İşte insanların gönlünü kırıyor. Evet bu avam bunu diyor. Doğru haklılar. Din bu değil. Din şekilden değil. Din şekil dinin önemlidir. Ekranıdır. İnsanın iç ekranıdır. İçeriden vuruyor ama içten dış bir olmasa Allah yanında ne yazar? Ataş yazar Allah korusun. Ne olacak? Ekranın iç hard disk aynen olacak ki aynen çalışacaktır. Onun için görüntü önemlidir. İçten bağlantı olduğunda önemlidir. Münafıklar da görüntüde ama aslında da münafıktılar. Ataşın en altındadılar. Asıl bir nedir? Asıl eylik, asıl hakiki mümin nedir? Men amene billahi vel yevmil ahir Allah'a ve ahiret Allah dedir Allah'ın isim sıfatlarına Allah'ın fiillerine orada tekleme Allah'ı tevhid etmek ve insan kullarında kulların amelleri sadece Allah için olmaz ahiret gününe dedik inanmak nedir anlamı yani o, his, o günün hesabını yapacaksın o günde terazi var teraziden sonra hasenat oldu cennettir seyyiyet oldu ateştir o günün hesabını edersen vel <gülüyor> melâiketi <gülüyor> vel <gülüyor> kitâbi vel nebiyyin kitaplar melekler imanın şartları bunlar nedir eyliktir bunlar asıl müminlerin sıfatıdır Sonra ne diyor? İmanın işaretlerini saydıktan sonra Allah Teala vaat elmale mal verdi. Yani ister zekatını ister sadaka. Ne için verdi? Allahuhabibi, <gülüyor> Allah rızası için, Allah'ın sevdiği sevgisi sevgisinde yolunda. Dawil <gülüyor> kurba. Bak burada yine döndük. Dawil kurba. Sıla veriyorsun, iyilik yapıyorsun döyul qurba vel yetama yetimler üstekayet vel mesakina ve ibn sabil burada bir ek var ibn-i sabil nedir He, ben kendi memleketimde e, varlıyım elhamdülillah iyi her şeyim doğrudur ama seferdeyim geldim paramı çaldılar yani kaybettim ben param kalmadı eksik kaldı yolda kırıldım kaldım buna zekat geçerlidir anlatabildim bunun işini vasailin sailin yani fakirler soru, soru soranlar Ha? Ha, fakir yani dilenci gibi yani dilenci de değil fakirdir ee, Allah rızası için yani e, istiyor. Yok dilenci maalesef yani şu anda dilenci derken aklımıza sanat geliyor. Dilenmek bir sanat olmuş öyle değil. İhtiyaçtan dolayı hakkıyla isteyen yani ben gidip her dükkanı çalım her kapı çalım Allah rızası için bir şey verirsiniz. Aslında bu yoktur bizde eskiden. Ne var? Ben giderim amcamın oğluna, dayımın oğluna, akrabama, mahallemdeki tanıdığım insanlara derim. Bunlar beni tanıyorlar. Ama ben gidip garip kurabaya acaba bu neyin nesidir? Ha, bu bir meslek oldu sonradan. Biz hakiki soranları diyoruz. وَفِرْرِقَبْ Nedir وَفِرْرِقَبْ? Yani boyundurluk altında olanlar yani. Yani köleler. Bu da yoktur şimdi. Ama ne var bir günde köleler? Çöle gibi şeyler var aslında. O da nedir? Mesela çok insan var borcundan köle gibi olmuş. Borç altında kalmış. O borç sahibi zalimdir onu kullanıyor. Yani detaylı yollardan bir köle gibidir. Tamam kölelik kalmamış şu anda. Ki İslam teşvik etmiş biz diğer derslerde anlattık köleliğin yok olmasını. Oldu da elhamdülillah ama detaylı yollardan bir de kölelikler var. Zengin adamlar fakirleri köle yapıyorlar. Borçlarından terefe bir nevi hile kuruyorlar onları silah anlaşma yapmış onu azat etmesine dair para vereceği bu evet. Yani de o kölelik zamanında vardır. Şimdi yoksa işte ne olur? Bu türlü şeyleri, yani bir tane mesela şer'i bir meseleden dolayı bir yerden borç almış, ödeyememiş, bir nevi nasir kölelik altına girmiş, bunları da kurtarmak inşallah o ecire gelir, niyete bağlıdır bu ve ikamete's salati ve at'iz zakati sözlerinde duran ilaahu ve's sabirin fi'l basai ve'z zıra'i sabr edenler iyilikte kötülükte ve inel savaş zamanında ulaiheke'l lazina sadiku ve ulaihehum muttakun hakki ehli takvab'l işte bak bir suresi aydı bunların içinde ne var sülayl-ı rahim o kadar önemlidir sonra bir ayet daha gelelim Bakara 215'te. Ve yeseluneka ma ynfiqu. Sorarlar senden ey kulum, ey elçi Muhammed ne infak edelim? Kul ma enfaqtum khayri, min elhayr. Bir hayır. Hayır nedir burada? Maldır. Kime infak et, edersiniz? Bak burada kimi sayıyor? Infak kimden başlıyor? Felil validayn. He? Validayn. Kimdir ana baba? Ana babaya kim giriyor? baba, amca, ba ha, e, şey, e, dede. dede, dedenin babası öyle diyor. E, vel-akrabina yakın akrabalar, vel-yetama ve'l-mesakin ve'l-sebil ve ma tufiku min hayrin fe inna bihi alim. Bu ayette da neyi gösteriyor? Sıla-i aslında ayetler çoktur. Zamanımız belki yetmez de bu ayetleri çok hadisler de var bu konuda. Bir ayette acele geçelim. Enfel şurasında e, e, O da e, 74-75'inde. Diyor ki Allah-u Subhanehu Teala burada da e, anlatıyor. Burada وَالَّذ۪ينَ هَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَبِلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَا Burada ayetler mücahitleri anlatıyor. Bu e, dürü hakkıyla müminler bulardır. Ondan sonra ne diyor? Ee, i̇man edip hicret edenler فَاُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَاُلُلْ اَرْحَانِ Burada önemli olan budur. Ne diyor? arhani. اَرْحَانِ بَحْظُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَحْظ اُلُلْ birbirlerine ne yaparlar? Desteklerler. Birbirinin dostudur. Yani ben önce amcamin oğlu, dayımın oğlu, dostum olmadıktan sonra nasıl giderim yabancını dost ederim? He? Bak şimdi eskiden bir dene bir sakat iş yapsaydı, çöğünde dışlansaydı ne yapardı? Ciderdi büyük bir şehirde yaşar, kaybolur ortası. E sen neyin nesisin? Kimin kimisin? Nereden gelmişsin? Kimse bilmez. Ama insan kendi ailesinde itibarı var ise hakikaten o muhteber bir insandır deriz. Anlatabildim mi? Nereden biliriz bir tanenin geçmişini? Kendi ailesinden. İşte burada ulül erham birbirlerine e, dostlar diyor. Diğer ayette de Nisa altında da diyor. Allah'a ibadet edin. Ve abdullah'a ve la teşkü bi şeyen. Allah'a bak burada o da beni İsrailo e muhatabıdır. Burada bize muhataptır. Allah'a ibadet edin. Allah'a şükretmeyi. Ve bil valideyn ihsanen. Aynen tekrarlanıyor. Ana babaya iyi getirmez. Ve bil qurba ve yeteme ve el mesakin. Miskinlere burada ek var. Ve cari'l qurba ve ve gal burada hep ki diyor car eklendi burada car kimdir Konşudur. Evet diğer ayette nehil şurası 9. ayet ne diyor Allah Subhanahu taala? İnne Allah bil adli ihsan. ve itai dil qurba ve yeneha anil fuhsha'i vel munkeri vel baghi ya'idukum la'allakum tezekkurun. Cuma namazında imamlar her zaman okurlar. Malim de derler. Elhamdülillah bu konuda ben biraz rahatım. Çünkü her çeşimin mahalli biliyorum. Burada önemli olan nedir? Allah Subhanahu ve teala neyi, neyi emreder? İyiliki, <gülüyor> adaleti, ha? ihsanı, akrabaya iyi bakmayı. Demek ki emirdir. Emir de nedir? Vücuttur. Usul-i fıkıhtı emir geldi, ucuba eder. İlle ki bir keline gelsin vücuttan, saf e, e, mustahabbe ne yapsın onu? nekil yapsın. Burada vücubun hükmü ceçerlidir. Vaciptir Allah hamlet bize. Sonra en meşhur İsra ayetinde de 23-27'de Rabbuka. رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُونَ اِلَّا bil وَبِالْوَلْدَيْنِ يَحْسَنَ Bunu geçen ayette biz derste açıkladık. Ana babanıza iyi yetinin falan. Orada da bu da Sıla-i Rum suresinde 28'inde faati'l-kurba hakkı vel miskin vel miskine ve ibn muflih bu da her şeyin hakkını verdiğlendi fa'atu fa'ati kurba hakkahu kurba nedir akrabalarına hakkı ver Haklarını ver hakları nedir babanın hakkı benim üzerimde nedir baba isleri rahimd benim hakkını nedir? hakkını vereyim Allah. Kardeşin hakkını nedir vereceğim. Amcamın hakkını vereceğim. Dayımın hakkını vereceğim. Haklar da nerede bellidir şeriatte. Bunlar da geleceğiz şimdi. Ve hakaza ayetler böyle devam ediyor. nisa suresi bizim bildiğimiz Kutbey Hacede'ye yönelmes. Utqu rabbakum allazi halakakum min nefsin vahidatin wa halaka minha zawjaha wa battha minhum ercalena kaseeran wa nisa. Utqullaha allazi tesaalun bihi vel erham. İnne Allaha kana aleikum Burada ne diyor? Bak Allahu Teala da de ne demiştir? Biz bir ders açığa açığlamıştık. Rahimlen Allahu Teala'ya yakın düşersen. Tesaelun bihi vel erham. Rahimlen. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Velid e, İbni e, Mughira gelirken Resulullah ayet okuduğunu için Resulullah elini koydu ağzının üzerine. Dedi: Unashidu kebillah. Allah katri için dedi. Unâşidüke billâhi ve rahim. Yani Allah katri için ve rahim aramızdaki sınayi rahim katri için. dedi ya. Çünkü kalbinde öyle. Çünkü bizim oturmuyor Kur'an-ı Kerim kalbimizde. A anlamıyoruz. Ama Türkçe çok güzel bir dörtlü şiir. Ha? Kafiyeli dese böyle çok oh, mest oluruz. Neden? Anlıyoruz çünkü. Ama Kur'an-ı Kerim o asıl orijinal Kureyş olduğu için Dayanamadı adam. Neredeyse ağırlıyor. Dayanamadı. Hatta elini Resulullah'ın ağzına bıraktı. Süs dedi. Allah hatrı için aramızdaki bağ, rah, merhamet rahim ol hatrı için. Akrabalık hatrı için. Süs dedi. E demek ki rahim nedir? Rahim ile Allah-u Teala'ya tevessül ediyoruz. Rahim en salih emellerdendir. Ondan dolayı Rahim Allahu Allah-u Teala'ya tevessül olunur. Sola fe in aseytum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 yani akraba, sile-i rahmi aranızdaki bağı yapmayın? Kopartmayın. Demek ki sile-i kopartmak nedir? Allahu Teala'dan bir uyarıdır bizim için. Kopartmak ifsada giriyor. E bir günde Müslümanların hali nedir? İfsada girmiş. Çünkü nedir sile-i Ne olmuş? Kopanmış. Ve hakeza böyle gidiyor. Sonra gelelim e, ayetlere şey hadislere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sürü hadiste e, e, Sıla-i Rahim'i teşvik etmiştir. Sıla-i Rahim nedir dedik? E, Abu Eyyub el-Ensari radıyallahu anhu diyor ki bir adam Resulullah'ın yanına geldi. Dedi ya Resulullah bir amel yapayım bana haber ver. Bir amel yapayım beni cennete soksun. O amel beni cennete soksun. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'a ibadet etti. Ona şirk koşma, namazını kıl, zekatını ver, rahmini ne yap? Sıla-i rahim yap. Ne dedik Türkçe'de sıla-i rahmi? Akrabalık bağını, akraba, akraba ilişkisini koparma. Yani sıla rahmi devam etti. Bu nedir? Sıla-i rahim. Ne güzel, bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor cennete giden şeyler bak ne diyor Allah'a ibadet et tabi ibadet her şeyin başıdır şirk koşma namazın bak namaz ibadettir zekat ibadettir ama niye zikrediyorum bunu çünkü bunlar çizsi olması olmazdır dinin direğidir bunda tevil, tembellik bilmem ne kabul olmaz yapacaksın anlatabildim mi nereden biliriz bir tane musulmandır camide görürüz onu namaz kılıyor ama zekat veriyor. Ama başka şeyler Allah'tan kulun arasındadır. Bu bilinen bir şeydir. Bunda riya yoktur. Bu meselelerde riya olmadığı için bunun her şey bilmesi lazım. Namazın kılması lazım. Ondan sonra ne diyor? Sıla-i Rahbi Resulullah'a zikrediyor. da cennete girersin. Hazret Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dediğimiz biraz önce diyor Rahim Arşin şeyine sarılmış ee, Ayşe sarılmış. Diyor ki kim beni silah yaptı? Yani e, silah-i rahmini yaptı. Benim e, hükmümü yerine getirdi. Yani silah-i devam ettiriyor. Ve salahullah. Allah onu Allah onunla ne olur? Yani Allah onunla Allah'tan yani kim beni bağı koparmasa Allah'tan arasındaki bağ ne olur? Sıla-i Rahim devam eder. Allah'tan da kulun arasındaki sıla devam eder. Ve kim benimle sıla rahmi, kim sıla-i Rahim'i koptırdı? Allah'la kulun arasındaki o şey kopar. Buhari Müslim'de geçiyor. Ne kadar sıla-i Rahim kendisi ibadet Allah-u Teala'ya ne yapıyor? Dua ediyor. Bir diğer hadiste Abuzer radıyallahu ta'ala anhu diyor ki, Evsani halili. Halilim. Abuzer radıyallahu anhu Resulullah'a halili derdir. Halil nedir dedik? Dostun üstünde bir şeydir. Allah kimi halil seçti? Hazreti İbrahim'i bir de Resulullah. Evet. Halil nedir? Dostun üzerinde bir şeydir. Evet. Yani zülüvettir. Dedi ki, bana dedi ki Resulullah sen la te'hud la te'hud la te'huduke ha en la te'hudeni fillahi levme telâim bana dedi ki Allah e, e, Allah yolunda hiç kimse Allah'tan başka kimseden korkup yani Allah'tan Allah'tan e, kimse kimse e, kulların korkusuna, korkusundan dolayı Allah emirlerini terk etmek. Anlatabildim mi? Yani insanlar kınıyor, ben de ne yapıyorum? Utanıyorum, Allah'ın emrini yere getirmiyorum. Bunu terk edeceğiz. Yani olduğumuz gibi görüneceğiz. Ha? Olduğumuz gibi. Tabii bu değil ki bazı fıkh, fıkhi meseleler var. Bazı yerde fıkhi gereği insan e, şey yapar... E, Olduğu gibi görünmek zorunda kalmaz yani. Çafirlerin hükmün altında olsanı vesaire. Sonra ne diyor? Mene vasiyet etti Resulullah bisile-i rahm. Neyi? Sile-i ne yapma? devam ettirmem lazım. Yani Resulullah'ın vasiyeti neymiş? Sile-i rahmi devam etmem. Resulullah tavsiye ediyor. Ya Resulullah ben tavsiye et cennete gireyim bir amelden. Sile-i Abu Zerre'de böyle sılay-ı yapmıştı. Enes İbni Malik Resulullah'ın hizmetçisi 10 sene hizmet etti. Resulullah'ın yanında kaldı. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Kim isterse rızkı bol olsun he, ve rızkı bol olsun ve eseri ondan sonra kalsın sıla-i rahim yapsın. Ne kadar önemlidir. Sıla-i rahim ne yapar? Rızkı bol yapar. Burada alimler diyorlar ki rızkı bol yapmak nedir? Yani Allah bereket salır. Bu manevi boldur. Yani de bil fiil insan rızkı bol olur. Zaten manevi oldu maddi de olur. Anlatabildim mi? Yani istiyorsan rızkın bol olsun sıla-i rahim yap. Evet, bu hadis de Müslim'dedir. Şey Abdullah İbni Selam biliyorsunuz Yahudi bir alimidir. Sonra Müslüman oldu. Diyor ki Resulullah geldiğinde ilk söz, ben diyor geldim baktım Tevret'te yazıldığı gibi mi bu Muhammed'in vasıfları. Diyor ilk söz geldiği bu sözleri duydum. Bu sözleri duyduktan sonra ben dedim bu adam imkansızdır, yalan söylesin. Ne demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ey yuhannas, ey insanlar. Medine'ye geldiğinde Resulullah. Üfşüs selam. Salamı aranızda yayın. Salam nedir? Selam, selametlik. Selam zaten Allah'ın adıdır. Allahu Teala'nın en güzel adlarından birisidir. Üfşüs selam. Esselamu aleykum. Aranızda salamı yayın. Ben şimdi, efşüs selam. Ben size, salam verdiğimde değil ki bir rutin olmuş. Yani günaydın, yani selamünaleyküm, yani merhaba. E bunun anlamı var. İçerini doldurarak söyleyeceksin. Ben gelirim diyorum Allah'ın salamı üzerinize olsun kardeşler. Ondan sonra sizin için kuyu kazıyorum. Nasıl salamdır? Salam yani ben selamı, benden size benden size taraf zera gelmez. gelmez. Selamettir. Evet. Ve at'imu ta'am. Nedir it'am taam Yani birbirinize yemek ikram edin. Fakirlerinize, birbirimiz misafirlerinize cimri olmayın yani. Yemek ne yapar? İkram ne yapar? Bağır şey. وَسُلُّ الْاَرْحَمْ Rahimlerinizi yapın. وَسَلُّوا بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَمْ Gece de kakın namaz kılın. İnsanlar uyumuşsuz kakın namaz kılın. تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلَامْ Cennete ten girersiniz. Abdullah İbni Selam Yahudilerin büyügüdür. Bunu duyduktan sonra ben dedim tamamdır bir iş. Bu peygamberdir. Böyle bir insan imcan yoktur yalan desin. Neden yalan desin? iddia etsin ben peygamberim. Muhakkak bu nübüvvet. Bak bunu nübüvvetin alametidir. Hem de büyük bir alimden. Ondan sonra Yahudi alimliğinden çıktı. Müslüman alim oldu hem de sahabedir. Sonra Abu Hurayra radıyallahu anh'ın Buhari Müslim'de geçtiği gibi "Men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahir falyukrim zayfahu." Kim Allah ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. İkram etmek misafire toplumsal bağı ne yapar? Artırır. Sonra diyor ki Allah Allah'a ve ahiret gününe iman etse falyasir rahmet rahmini ne yapsın? Bağını yapsın. Sonra diyor ki kim Allah'a ve gününe güne inanırsa fel yekul hayran av liyasudu. Yen hayr söylesin yen süssün. Asıl da bu var ya bu bu yen hayr söylesin yen süssün, bunu ile ilgili biz bir ders yapmamız lazım. Yani yen ağzından hayr çıkacak çünkü hepsi dijital terazide tabir caiz ise tartılıyor. Nizanda hepsi var. Toz bile tartılır. Öyle bir hassas terazi. Miskali zerre tartılır. Burada ya hayri söyleyeceksin, ya susacaksın. Bu dört şeyle ne yaparsın? Allah vasfurluğuna inanırsan bunları söylersin ne olur? Cennete girersin. Diyor ki Abu Hurayb'e diyor ki İmam Ahmed'in rivayetinde İnne'mal ebni Adem türâdu cum'a diyor her Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her pazar ertesi perşembe ameller Allahu Teala'ya ne olur arz olur bir hadiste arz olur ameller yani bu haftanın ameli haftada 2 günde Allah Teala'ya arz olur ama ne şekilde olur tabii bu gaybdir. biz bilemeyiz Arz olduğunda Resulullah diyor ben o iki gün isterim amelim oruculu arz olsun. Onun için sünnettir cumartesi, Perşembe orucu olmak. Şimdi anladık mı niye orucu olmak sünnettir? Ha? Pazar artesi, perşembe. Anladık mı niye sünnettir? Çünkü ameller arz olduğu için Resulullah diyor ki. Onun için Resulullah burada diyor ki cumartesi, perşembe amelleri arz olurken kateye, rahmin ameli kabul edilmez. Yani bir tane Kardeşine bakmak, babasına bakmak gerekirse ki hak etmiş üzerine vaciptir bakmıyor. Ameli Allah Teala Allah-u Teala'ya harca Allahu Ekber. Çok korkunç bir şey. Evet. Ondan sonra üç tane cennete girmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Diyor ki. Burada birincisini diyor ki Çoğu min İçkiyle ölen yani ay ne diyorlar Türkçede ayyaş, sarhoş. Sarhoş. sarhoş. Ya sarhoş değil. Sarhoş insan bir seferde sarhoş olur. Ama ayyaş 24 saat sarhoş. Anlatabildim mi? Bu nedir? Bu cennete girmez. Bir de katir. Rah. Rahmini ne yapar? Akraba ziyaretini yapmıyor. Akraba ziyaretini yapmıyor. Rahmini kesmiş. Onlara bakmıyor, iyi geçinmiyor. Bu nedir? Cennete girmez. Evet, işte bu konuda e, alimler e, ne yaptılar? Süleyman bu ayetler, bu hadisler. Tabii bir sürü de var. Biz bu kadar yeter. Dersimizin zamanı kısıtlı olduğu için bir sürü hadis, ayetler var. Bundan dolayı Süleyman o kadar önemlidir. Yerine getirmemiz, bunun üzerimize vaciptir. Yerine getireceğiz bunu. Hem de en güzel şekilde. Şimdi slayrhem nasıl olur? Nasıl olması için bir ne zaman olur? Bir de nasıl olur? Bu bakmamız lazım. Slayrhem dedikçe ne zaman olur? Çimlere e, olur. Slayrhem kimleri olur. Ve çimlere e, olur ve ne zaman olur? Çimlere olur dedik. Slayrhem dedik kan bağıdır. Kimden olur? işte ana, baba, babanın akrabaları, babanın babası, dede, kardeşleri, onun amceleri babanın amceleri babanın dayıları ve herkese gidiyor. Bulara bakmak vaciptir. Bunlardan iyi geçinmek, bunlara ikram etmek, güler yüzle karşılamak, sılay-ı rahim budur. Bunları ziyaret etmek. Hiç edemiyorsan bir de bir telefonla kaldır insan bir elü Bu da sılay-ı rahimdir. Sormak, Bunlara yapmak vaciptir. Bu soyu rahim akrabalar dedir dereceyle olur. Bunu anlattık. Soyu rahim diyor ki nasıl olur? E, neyle olur soyu rahim? Bir de buna bakalım. Nasıl olur? Ve nasıl nasıl bu gerçekleşir? Bugün de bir günde bir, bir tanesi diğer hocam ben istiyorum bilimsel ayrahem nasıl olur? Soyrahim yapacağım. Bunu biz sayans Birincisi Sıla-i Rahim neyle olur? Ziyarattan olur. Ziyaret nedir? Sıla-i Rahim'in en başı nedir? Ziyarettir. Buradan başla. Ziyaret nedir? Ben ayrı oturuyorum gidelim babamı ziyaret ederim. Ben en güzel Sıla-i Rahim Arap ülkelerinde özellikle Suud'da gördüm. En güzel Sıla-i Rahim. Arap toplumunda çok güzel bir Sıla-i Rahim var. Türk toplumunda da var elhamdülillah. Mesela baban eli öpülür Araplar da babanın başını öperler. Ama ben orada gördüğümü burada görmedim. Çocuk içeri giriyor, babana salam veriyor, babanın elini başını öpüyor. Çıkıyor dışarı, beş dakika sonra bir de geliyor babanın başını öpüyor. Gidiyor, bir de geliyor babanın başını öpüyor. Sabah geliyor, ziyaret ediyor babasını, akşam eve gitmeden babasını ziyaret ediyor. Burada baba ne hissediyor? Ya benim bir böyle evledim var sırtım yere gelir mi? Ama bizim haftalarca gitmeyen var. He? Bir de hele daha kötüsü var. Babasına parayla da getirip adam baktırmıyor. Babasını gönderip huzur koyuyor. Yani. Allah kurusun. Bu nedir? Kat-i Rahim'dir. Bu Allah kurusun. Bu ne cennete girer Resulullah'ın deyimiyle? Ne amel arzu olur Teala'ya? Bunun için yaş. Resmen yaş. Allah hidayet versin. Bütün ümmeti Muhammed'e Sınayi Rahmi'yi yerine getirmemiz lazım. Baba, ana dedik çok önemlidir geçen derste. E tabi bunun yanında amca, dayı, bunları hepsini Sınayi Rahmi'nin... Hatta neye, ne ne Sınayi Rahmi'ye? Babanın arkadaşları, ananın arkadaşları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hacice'yi Vefat edene kadar Resulullah Hz. Hacide'yi sıla yapardı. Ne yapardı? Hadice'nin bir arkadaşı kalmış yaşlı gidip onu ziyaret ederdi. Kurban keste ona gönderin derdi. Hadice'nin arkadaşıydır derdi. İşte sıla böyle olur. E biz de yapacağız. Babamız vefat etse de bile sıla bitmiyor. Babamızın arkadaşlarını, dostlarını gidip ziyaret edeceğiz. Babamızın vafasını yerine getiririz. Sonra Ziyaret ederiz. Ziyaret ne yapar? İşte insanları ne yapar? Birbirlerine bağ yapar. Birbirlerine bağ yapar. Sen ziyaret ettin o da gelir seni ziyaret eder. Sen hoşçörüyle gittin o da gelir seninle hoşçörüyle gelir. Ondan sonra misafir, silah rahmi yapmak için, zenginlemek için ne yapacağız? Misafir yapacağız. Misafir nedir? İnsanları kapımıza açık yapacağız. Davet edeceğiz insanları evimize. Nedir evimize davet? Evimize davet edeceğiz. ikram edeceğiz. Onları ağırlayacağız. İkramı zayıf dedik nedir? Vaciptir. Kim Allah'a ve Resulüne inanıyorsa misafirde iyi geçinsin. Ondan sonra sorup sual ederiz. Sorup sual ederiz. Sorarız akrabalarımızı, amcamızı, dayımızı hiç olmasa dediğiniz gibi telefonla ararız. Sorarız haftada bir gün gün de yapsan yapabilirsin haftada bir gün ayda bir gün en azından şehirler uzak olsa gidemiyorsan telefon açarsın her zaman hal halatın sorarsın bir ihtiyacın var mı ya sen kendini koy bir senin amcanın oğlu ayda bir sefer arsa seni o o çocuğu istersin her zaman görmek ziyaret etmek neden adam beni alıyor diyor seviyor beni e sen de herkese sevici karşılıklıdır her zaman aramamız lazım. Sonra onların vecayelerini yani ağırladığımızda, onların ikram ettiğimizde onları yerlerini vermemiz lazım. Yani gelirken güzel yüzlü, güler yüzlü, hoş karşılayacağız. Yer ağırlıklarını vereceğiz. Yok geldi beni laubali öğreneceğiz. Bu da sıla-i rahmi bozan şeylerdir. Karşılayacağız, ağırlayacağız, yerimizde oturtacağız onu, ikram edeceğiz onu. He? Mekanesini göstereceğiz, yücelteceğiz onu. Bu sırayı rahimdendir. Sonra büyüklerimizi tevkir etmek, büyüklerimizin yerini bilmek, He? yüceltmek, küçüklerimize merhamet göstermek, bu sırayı rahimdendir. Yani ben dayımın oğlu, küçük bir oğlu var, kardeşimin oğlu, onu tutup başını sığatladım getirdim, ona çukuruş verdim, bir hediye aldım. Bu hepsi nedir? Sıra-i Ondan sonra akrabalardan keyiflerinde yanlarında olmak lazım. Keyfli günlerinde yani. Toy olur, düğün olur, sünnet olur. He? Bunlar da yanlarında bulunmamız lazım. Soracağız. Bulunacağız. Bu sıra-i Üzüntü günlerinde, musibet günlerinde taziye olur, Ha? Hastası olur, Allah kurusun kötü hasta olur, hastanada olur. Bunları ziyaret etmek nedir? Sıla-i Rahim'dir. Duracaksın maddi manevi yanlarında duracaksın. Bunların yanlarında durmak nedir? Bunların yanlarında durmak sıla-i Rahim'dir. Allah hoşnut olur bu sıla-i Rahim'den. Allah hoşnut olduğu meselelerden o kuluna da ne yazar? Eylik yazar. Ondan sonra hastalandılar ziyaret edeceğiz. Hasta olduklarında ziyaret edeceğiz. Hasta ziyareti zaten vaciptir. Sıla-i rahimde evcaktır. İki vacip bir yer oldu. Normal bir Müslümanı hastalığı da cenaze oldu gidip yanında normal bir Müslümanın cenazesine gitmek vaciptir. Akraba oldu evcap olur. Sonra seni davet etti. İşte düğünüm var. Ha? Yani bir yemeğe davet etti. İsticap etmek. Bu da nedir? Bu da sıla-i Sonra sıla-i nedir? Art niyet taşımamak. Temiz kalp taşımak. Yani benim amcamın oğlu bana bir laf söyledi. Aa, bu niye söyledi? Ne kastediyor? Bu Çin Hasedet. Bunları kalpten kaldırmak lazım. Ne Her zaman hoşgörü akrabaya karşı bir de iyi niyetle. Sözü böyle söyle. Ha belki öyle kastetmemiş. En güzel yorum yaparsın onda. Yok getirsin en kötü yorumu En zayıf ihtimala en şey yaparsın. Sonra aralarında bir bozgunluk çıktı. Bunlara ne yapmak lazım? İslah zatil bey. Nedir o da? İç aralarını boz bozmak lazım. Amcam dayım aralarında bir kırgınlık olmuş. Gidip buralar, aralarını mı bulacaksın? Gidip bunları da koş, anlatacaksın. Hatta biliyorsunuz ara bulmakta Yalan üç yerde caizdir. Biri ara bulmakta. Ne diyeceksin? Vallahi amca diyeceksin. Geçen gün dayım seni çok öyledi ya. Dedi valla ben dalmışım. Bu adam bize çok iyilik var filan. O da biraz ezim var. Gidersin de ona dersin amcam dayım amca, e, amcam seni çok dayı seni geçen gün hakkında böyle güzel şeyler söyledi. Şeytan çıkar ortadan. Evet. Bu konular şeydir. Bir de sıla-i rahimden önemli bir meselelerden de bir şey dua etmak ve zahru Nedir zahru gayb? Onların haberi olmadan sen dua ederken kendin için, ekonum, konuş, e konun şey e, akrabaların için, dostlar için de dua edeceksin. Bu da sıla-i Ya Rabbi daima ve daimin amcama ve amcemin ve kardeşim ve kardeşlerimin çocuklarına da hidayet ver. Hı? İslah eyle. Bunları bu da sıla-i emir <gülüyor> bil ma'ruf ve nehy an'il akrabalardan bu da sıla-i rahim'dir. Yani Allah yoluna davet etmekle. Şimdi ben bir davet Davete çıktım. Önce kimden davet edeceğim? El-akrabu <gülüyor> ne? dedi. Kaidedir bu. Ben önce kendi akrabalarımı davet ederim. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 sene Sadıkul Emin. Çıktı Mekke'de kimi davet etti? Mekkelileri. Allah Teala dedi mi? Git Taif'e davet et. Git Medine'ye. Git filan aşirete, kabilete gitmedi. Nerede davet etti onu sana? Mekke'de. Mekke'de davet etti. Kimiyle? Kendi Kureyşlerden. Kureyşler kimdir? İşte dayısının oğlu, amcasının oğlu, akrabası, aşireti. Yabancı yok. Kureyşler hepsi birbirine sonuçta bağlıdılar. Yani Abu hal Resulullah'tan üçüncü kuşakta e, amca çocuğu çıkarlar. Osman'ı hal aynen. Hz. Hadice'den Resulullah aynen amca çocuğu diler üçüncü, dördüncü kuşakta. Hepsi akrabadılar Araplar. E o evle ilk önce biz kendi akrabalarımızı e, davet ederiz. Ondan sonra şey e, e, ondan sonra bütün Müslümanlar. Şimdi e, bir de Sınav-i Rehmi e, Sıla-i yapmıyor, e, yapmamak, eee etmenin sıla-i nasıl biliriz bir tane terk etti sıla-i Bir tane nasıl sıla alametleri? Nasıl sıla-i rahma yapmamanın alametleri? Alametleri nedir? Akrabalardan ihtiyaçları olur, muhtaçtılar kardeş, amca, dayı filan olarak tasadduk etmemek lazım. Yani yardım etmemek lazım. Bu nedir? Ee, Süleyrahm'i bozmaktır. Kardeşinin ihtiyacı var etmiyorsun, amcanın oğlu var etmiyorsun. Yani biz saydıklarımızın bütün tersleri nedir? Alametleridir. Seni davet ediyorlar, çiftli günlerden yanlarında değilsin. Kötü günlerde musibette yanlarında değilsin. Bu türlü şeyleri saydığımızın bütünün aksi nedir? Sıla-i Rahm'i terç Eydir bir tane niye sıla-i Rahm yapmaz? Niye yapmıyoruz sıla-i Rahm? Neden terç ediyoruz sıla-i canlandırmayı? Sebepleri nedir? Bunun sebepleri biraz önemlidir. Bunların üzerinde durmamız lazım. O da nedir? Birincisi insanın dini bilgisi zayıftır. Sıla-i Rahm'in ne kadar önemli olduğunu bilmiyor. Biz hadislerde anlattık Sıla-i ne kadar önemli. Bunları bilmediği için ne yapıyor? Sıla-i önemli, önemli sanmıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Sıla-i yapmış, yapmamış, amresine bakmış mı, bakmamış, sormuş mu, sormamış, ilgilenmiyor. Bu bir. İkinci kibir, Allah kurusun. Kibir nedir? Gurur. Kibirden dolayı. Ya benim elhamdülillah varımdır amcem fakir. Ne gideyim onu ziyaret edeyim. Olur gençler beni ziyaret etsiler. Bu kibirdir. Allah korusun. Şeytan biliyorsunuz kibirden dolayı Allah'ın rahmetinden kavuldu. Kibir şeytanın sıfatlarındandır. Bir mumine yakışmaz. Sonra tabi cehalet en başta gelen bir şeydir. İnsan cahil olduğu bir şeyde dinde cahil olur, ilimde cahil olur. Bu da, bu da onun şeydir. Sonra ana babayı taklit etmek. Bu da çok önemlidir. Bizim toplumumuzda var. Mesela ben gözümü açtım. Babamla amcam küsler. Biz amcamlara gitmeriz. Ha? E ben de onun üzerine yetiştim. Barıştık da artık gitmiyoruz. Mesela babam ben baba anlamdan babamdan anlamdan görmedim akraba ziyaretliliği. Var hepimiz. Ben dediğimi şimdi benden daha iyi anlı siz anlıyorsunuz. ve. Bütün toplumumuz biliyor bunu. Evde, ev urfunda adetinde ne görsen onu ne yaparsın canlandırırsın. Baba anladan görmediğini sen nasıl yaparsın? Onun için önemlidir arkadaşlar. Biz çocuklarımıza ne öğreteceğiz? Çocuklarımıza öğreteceğiz sılay rahmi. Nasıl namazı öğretiyoruz? Dini öğretiyoruz, sılay rahmi de öğretmemiz lazım. Sonra sebeplerden birisi, bir müddet geçer. Bakıyorsun amcamını beş ay sormamışsın. Ya ne yaparım sormamışım. Amcam da işte beni mazeretli bilir. İşte meşgul, iş, cüz. Böyle devam eder. hem kesildi. Şeytan seni uyuşturur. Sına orada da amcam gider? Şeytan da orada ne diyor? Bak senin yeni gördün mü? Hiç sormuyor seni. İşte bir iş oldu. Arabası oldu. Artık seni aramıyor. Şeytan arayı bozuyor. Ondan dolayı ee, şey olur. Yiyen de Silah-ı ne bozar? Her gittiğinde, amcanı ziyaret ettiğinde, dayını, akrabanı her zaman ne diyorlar? Etap kitap. Yani dertleşiyorlar. Ya sen filan öyle mi demiştin, öyle benim Ne olur sıkılıyorsun. Ya her gittiğinde bu meseleler açılıyor. Her gittiğinde beni soruya çekiyorlar. çekiyorlar. Bundan dolayı insan bunların önüne gelmesi lazım. Yeni de cimrilikten dolayı Adam cimridir. Ya ben gitsem onlar gelirler. Yemek yap. Bilmem masraf değil. Bu da var mı? Var. Anlatabildim mi? Sonra e, işte bu cimrilik ne eder? Masraflardan kaçar. Sonra bir kısım insan önem samıyor. Toplumsal değil. Yapısı. Çünkü dedik ana babadan öyle görmüş. Bunlar hepsi nedir? E, etkili, etkileyen sebeplerdir. Bir de dünyaya dalmışım. Dünya işi almış beni götürmüş. Bu nedir? sıla Rahmi kesen şeylerdir. Dünya ne kadar seni alsa götürse sen ahiretini dünya için, fani dünya için kısa bir dünya için ahiretini yok edemezsin. Çünkü bu seni cennete götüren yoldur. Onunla iştigal etmek lazım. Ondan sonra işte benim amcam filan şehirdedir ben nasıl gideyim bunu ziyaret edeyim? Ya yüz bin yol var. Eskiden mektub vardır teragraf vardır. Şimdi elhamdülillah görüntülü Yayınlar var. Parasız da var. Bak, anca çöylüyse, Skype ile ı yapamıyorsan ama telefon var, ararsın onu. Çok ucuz telefonlar. Bugün de elhamdülillah. Her şey var. Yani isteyen sılay yapar. Ee, e, karşılıklı. Karşılıklı ne var? Mesela ben giderken sılay-ı yaparken beni küçümsüyorlar. Ben de gitmem. Hayır, git küçümsesler önemli değil. Senin alay etsen önemli değil. Önemli olan nedir? Sen eee ı yapıyorsun. Sen ecir alıyorsun. Onlar baba senin culahların üzerinden alıyorlar. Silay-ı rahim devam etmesi lazım. Bizi ö, ö, ö, ö, ö, şey yapmaması lazım. Evet bu soru <gülüyor> bu konular hepsi silay-ı rahim ne yapar? E, destekler. destekler. Bunları biz öğrenmemiz lazım. Bu çocuklarımıza, nesillerimize öğretmemiz lazım. Arkadaşlar sonunda şunu söylemek lazım. sıla önemli bir meseledir. İmanın neyindendir? Şöbelerindendir. İmanın şöbeleri ne yapar? İmanın şöbeleri ne yapar? Bizi ne yapar? Yerimizde saydırır. Yoksa ne yapar? Artık güçlendirir Masafa kat eder. Yolumuzu kısaltır. Nere ama kısaltıyor? Hedef nedir? Hedef cennettir. Onun için eğer biz inanıyorsak cennete ki elhamdülillah inanıyoruz. Ahiret gününe inanıyorsak ki elhamdülillah inanıyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? İmanın şubelerine sımsıkı sarılmamız lazım. İmanın şubelerinde değil ki birisini yap, tümobüslerini yapmayın. Hepsini yapacağız bulabildin mi? Hepsini yapacağız ki cennete selametle girer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki böyle böyle böyle sayıyor kaç tane amel yapsa cennete girer. Demek ki imanın şöbeleri bizim olmasa olmazımız olması lazım. Bu şöbeleri ezbere bilmemiz lazım. Sırayla hinde bu şöbelerden birisidir. Bileceğiz, inanacağız, yapacağız. Şeytanın oyununa gelmeyeceğiz. Sınav-i Rahim biz cennete giderken bu Sınav-i fıkını fıkhını öğreneceğiz. Sadece bu dersten Sınav-i fıkı öğrenilmez arkadaşlar. Biz ana çizgisiyle saydık. Belki çok konuları da yapamadık. Ama bunun hakkında biz okumamız lazım. Ayetleri, Resulullah'ın hadislerini, alimlerin sözlerini, e, eğitimciler Saydığımız meseleler nasıl canlandırır, şeytanın hileleri, tuzakları, ıslah rahmi bozmak için nelerdir? Bunların hepsini bilmemiz lazım. Allah hepimize ıslah-ı ve bütün imanın şöbelerini canlandırmayı bizim üzerimizde, bütün Müslümanların üzerinde canlandırmayı nesip eylesin. Hedefimiz nedir? Cennettir. O cenneti de ve cennete işlenen amelleri, bizi oraya götüren amelleri ki bu şübelerdir, bu şöbeleri de işlemeyi nesip eylesin. Bizim yerimizi cennet eylesin ve babalarımızın, ve babalarımızın babası ve bizden gelen zürriyetlerimizin de yerini Allah cennet eylesin. Hepsini salih eylesin. Bizi de onlardan beraber Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabın yanında cennette bir şemsiyenin altına getirsin. O şemsiye de el Rahman'ın arşının altı fertoşu aladır. Orada bizi birleştirsin. Velhamdül